Evet kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Naim İbni Hammad El-Hizzai Allah kese rahmet eylesin. Kimdir bu kardeşler? İmam Bukhari'nin hocası. İmam Bukhari'nin hocası diyor ki Naim İbni Hammad El-Hizzai kim ki diyor Allahu Teala'yı yarattıklarına benzetirse kafir olur. Bunlar ehli Sünnet'in gücüyle imamlarıdır kardeşler. Naim İbni Hammad El-Hizzai Fazilet ehli, ibadet ehli, takva ehli bir insandı. Ve biz o şekilde biliyoruz. Kimseyi Allah'a temize çıkartmıyoruz ama onu öyle zannediyoruz. Kendisi bütün namazlarını cemaatle kılardı, mescitte kılardı. Bütün namazlarını cemaatle mescitte kılardı. Bir gün yatsı namazına gecikmişti misafiri gelmişti. Aniden sıkıştırmıştı. Yatsı namazının her yatsı namazını her zaman kılmış olduğu camiye yetişip kılamamıştı. Misafirine ikram etmişti. Misafiri kalktıktan sonra dışarıya çıkmıştı. Kendi her zaman kıldığı mescitle dahil gidebildiği bütün mescitlere dolanmıştı. Bir cemaat bulurum da farz şey kılarım diye. Cemaatle kılarım diye. Bulunduğu bölgedeki bütün mescitleri dolanmıştı. Çünkü cemaatin faziletin Resulullah Aleyhisselatü vesselam açıkça ifade ediyordu. Ve Hiçbir mescid bulamamıştı. Nereye gittiyse hepsinde kılınmıştı yatsı namazı. Eve geldi bir sefer farz 26 seferde nafile olmak üzere dörder rekattan 26 sefer nafile kıldı. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ya cemaatle kılınan namaz ferdi olarak kılınan namazdan 27 kat daha fazla. Bir tanesini farz olarak kıldı ve 26 seferde bu şekilde kıldı ve o gece rüyasında her zaman kendisiyle beraber kendileriyle beraber cemaatle namaz kıldığı cemaati gördü rüyasında. O kadar içine dert edinmiş. Rüyasında her zaman kendileriyle beraber namaz kılmış olduğu cemaat, atlarıyla beraber giderken, bu arkasının arkalarından koşarak onlara yetişmeye çalışıyordu rüyasında. Ama ordunlardan bir tanesi, kendini yorma, kendini yorma dedi. Yetişemezsin bize. Niye dedi? Çünkü biz yatsıyı cemaatle kıldık, sen cemaatle kılmadın dedi. Böyle fazilet ehli insanlardı bunlar. Ve Naim İbni Hammad El-Hizzai İmam Buhari'nin bu hocası, Diyor ki kim ki Allah Azze ve Celle'yi yarattıklarına benzetirse kafir olur. Ve kim ki Allah'ın kendisini vasıflandırmış olduğu sıfatlarında inat eder. Yani Allah Azze ve Celle kendisine el varsa el vardır, yüz varsa yüz vardır, ayak demirse ayaktır. Bu sıfatlarında, iradesinde, gazabında, rahmetinde, nüzulunda, istivasında, gazabında, bu sıfatlarında, isim ve sıfatlarında kim inat eder de haddini aşarsa... Ve bunları inkara giderse o da kafir olur diyor. Ve sapıtır. tevirine giderse sapıtır diyor. Allah Azze ve Celle kendisini vasıflandırdığı gibidir. Allah Azze ve Celle kendisi için bir şeyi sıfat olarak bildirecekse olamaz diyeceksin. Ve ne diyor bakın? Ayetlerde ve hadislerde nasıl gelmiş ise o Allah Azze ve Celle'nin kendi zatına sualsiz bir şekilde nasıllığı ve ne şekilde olduğu akla getirilmeksizin Allah'ın kendisine layık olduğu gibi biz ispat ederiz diyor. Ve nasıllığını bırakırız. Ki özellikle i̇bn Kesir bunu tefsirinde aktarıyor kardeşler. Araf suresindeki tefsirde aktarıyor. Evet herkese Celaleyn isimli tefsirde de arş ile alakalı olan ayetin tefsirinde baktığınızda ne diyoruz? İmam Suyuti'den. Naklen, ki celalem birdir, iki alimin tefsiridir. Allah Azze ve Celle'nin arşa istiva etmesi diyor, kendisine layık olduğu şekilde bizim anlayamayacağımız, yani nasıllığını bilemeyeceğimiz bir şekilde hakiki olarak vardır. Bitti. İşte ehl-i sünnet ve cemaat. Es-Sabuni'ye bakın kardeşler. Es-Sabuni, hakeza tefsirinde Allah'ın diyor, Sıfatları kendisine layık olduğu şekilde vardır. Kendisine yakıştığı şekilde vardır. Teşbihe, temsile, tahrife ve herhangi bir şekilde tatile gitmeyiz. Ve Allah'a layık olduğu şekilde vardır. Onları teşbihe gitmeyiz. Manasından çıkarmayız. Evet istiva vardır, kabul ederiz, kelime ama manasını bilemeyiz demeyiz. Manasını biliriz, nasıllığını bilmeyiz. Ve ne diyor Es-Sabuni Allah kese rahmet eylesin. İşte diyor, selefin yolu budur ve görüşü budur. Yine dediğimiz gibi bakın İmam Eş'ari'nin kendisi, İmam Eş'ari'nin kendisi vefatından önceki dönemlerde eski görüşünden dönmüş ve kendisi bize ne yapıyor? Şu ifadeyi söylüyor kardeşler. el İbâne an usulü diniye isimli kendi yazdığı eserin dokuzuncu sayfasında Ebu'l Hasan el-Eş'ari yani biz bugün Eş'ariye mezhebi derken onun görüşleriyle hala zikredildiği için Eş'ariye diyoruz. Zira İmam Eş'ari o görüşlerinden dönmüştür. Bunu unutmayalım. Allah kendisine rahmet eylesin. İmam Eş'ari diyor ki ki kendisi kardeşler 40 yaşına kadar Mutezile mezhebindeydi. Onu da işleyeceğiz, detaylı işleyeceğiz. Hani sabık fırkaları işlerken burada da işleyeceğiz. Bir sonraki derslerde Allah nasip ederse. 40 yaşına kadar Mutezile mezhebinde Bulunmuş sonradan ondan dönmüş ve bu sefer Mu'tezile'ye küçük küçük Risale'ler halinde de olsa iki yüzün üstünde diye yazmış. Mu'tezile mezhebini çürütmüştür. Sonradan da işte kendi Eşari'ye görüşünden de dönmüştür. Ve en sonunda der ki El-İbani an usulü Diniye isimli eserinin 9. sayfasında sözümüzün özü diyor İmam Eşari. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini... Ayetlerle gelenleri ve hadislerle belirtilenleri biz inkar etmeyiz. Kabul ederiz. Allah'ın yüzü kalıcıdır buyurduğu şekli ile. Hani ayette Rabbimiz diyor ya o gün Rabbinin yüzü kalıcıdır şeklinde buyurduğu ile ve Rabbimizin iki elimle yarattım ve Allah'ın eli açıktır ayetlerinde buyurduğu gibi yüzü ve nasıllığını bilmeyeceğim şekilde eli vardır diyor İmam Eşari. Bugünküler Eşari adına kalkıp bakın bize suçlar e, yükleniyorlar. İmam Eşari'nin kendisi kendi kitabına bunu bildirmiştir. Ve eski görüşlerinden dönmüştür. Allah ondan razı olsun. Yine meşhur hadis alimlerimiz de kardeşler. Yani birçoğunuzdan uzak olmayan. İmam Tirmizi bakın tefsir babında, hadis kitabının tefsir babında Allah'ın eli doludur hadisini zikreder. Allah'ın eli doludur hadisini zikrettikten sonra. Allah'ın eli doludur hadisini zikrettikten sonra İmam Tirmizi diyor ki biz diyor bunlara yani Rabbimizin sıfatlarına çünkü burada Rabbimizin elinin olduğu ve dolu olduğu şeklinde bir sıfat geliyor. Ve İmam Tirmizi diyor ki biz bunlara ne yaparız yoruma gitmeden ya da şöyleydi böyleydi demeden geldiği gibi iman ederiz. İmamlar diyor bu şekilde söylemişlerdir İmam Tirmizi. İmam, hadis imamları hepsi de bu hususta aynıdırlar. Bakın devam ediyor İmam Tirmizi. süfyan Sevri, Malik bin Enes, Süfyan bin Uyeyne, i̇bn Mübarek bunlardandır. Ve onlar derlerdi ki bunları biz rivayet ederiz, o şekilde iman ederiz fakat nasıllığını sormayız. Yani teşbih ve temsil durumuna girmeyiz. Biz diyor İmam Tirmizi, bu sıfatların olduğu gibi söylenmesi teşbih değildir deriz. Allah'ın eli vardır, teşbihi gerektirmez deriz. Zira teşbih filanın elini kaldırdığı gibi Allah kaldırmıştır. Falanın işittiği gibi işitmiştir demektir diyor imam dilimizi. Bakın reddiyeye. Devam ediyoruz kardeşler. i̇bn Hacer el-Askalani ki Fethülbari'nin müellifi bilirsiniz. Almış olduğum nakil hakeza Dehlevi'nin Hüccetullahil Baliga isimli eserinden. İmam Dehlevi ki kendisi bildiğiniz gibi Pakistan bölgesinin e, Ebu e, Mevdudi'nin özellikle mücedditlerden diye zikretmiş oldu. Hüccetullahil Baliga isimli Türkiye'de Türkçe olarak basılmış iki, eser, iki ciltlik de eseri vardır ve gerçekten harikadır. Oradan İmam i̇bn Hacer el-Eskalani'den diyor. Diyor ki i̇bn Hacer el askalani ne Resulullah'tan ne de sahabeden sahih bir yolla Müteşabih olan nasların tevilinin gerektiğine dair hiçbir şey gelmemiştir. Yine onların ağza alınmasını yasaklayan, yani geldiği gibi tekrar edilmesini yasaklayan herhangi bir haber de yoktur. Yani peygamberde, sahabesinde, hanımlarında, alimlerimizde, tabiunda, etba-ı tabiinde, işte Allah'ın eline kasıt kudret delidir, şöyledir gibi yorum yapılmalıdır şeklinde hiçbir şey yoktur, diyor İbn-i Hacer el-Askalani. Ve Allah dinini tamamladığı günde de bunlar bu şekildeydi. Bu da ne demektir? Demek ki bu hususlarda bizim herhangi bir sıfatı dile dolamış olmamız ve geldiği gibi kabul etmiş olmamız şarttır. Bu hususta da bir şeyin olmaması icmaya delalettir. Kimse, Kim aksini savunursa diyor İbni Hacer El Eskalani, o icmaya muhalefet etmiş olur. Herkese... Bunu aktaran zaten Şah Veliyullah ed de ne yapmaktadır? Aynı kanaati taşımaktadır kardeşler. Evet İmam Ebu Hanife'den bir iki nakil yapalım. En büyük detaylı nakilleri sonradan. Allah nasip ederse inşallah işleyeceğiz. İmam Ebu Hanife özellikle sonu aldım. Ondan biraz uzun olacak diye. Ebu Hanife diyor ki kardeşler Allah Azze ve Celle bir şeydir. Cenabı ı Allah bir şeydir fakat diğer şeyler gibi değildir. Burada Allah bir şeydir sözünden kasıt Allah zatı ve sıfatı ile vardır fakat yaratılmış eşya gibi değildir. Evet yani biz evet Allah bir şeydir yani Allah vardır ama yaratılmış gibi değildir. Yani Allah vardır derken onun var olması diğerlerinin var olmasına benzer. Olmamalıdır ve olamaz diyor Çünkü ne dedik Zatın farklılığı sıfatların farklılığını Gerektirir Bu kaide kulağımızda küpü olsun inşallah Diğerleri de gelecek zaten Diğer kaideleri de inşallah bir sonraki ders de işleyeceğiz Ve devam ediyor Ebu Hanife Ne diyor Bunu nereden aktardık Fıkul Ekber Fıkul Ekber'in 98. sayfasında. El ve yüz gibi sıfatlar Tevil edilemez Dikkat edin Bugün Hanefi mezhebine bağlı olduğunu iddia eden insanların hemen hemen hepsinin basmış olduğu Kur'an meallerinde Allah Azze ve Celle'nin el sıfatı yine hadislerdeki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın canımı elinde tutan Allah'a and olsun ki diye gelen yüzlerce hadisinde canımı kudret elinde tutan Allah diye tercüme etmişlerdir. Siz Ebu Hanife'ye, gerçi itikatta Ebu Hanife gibi değilsiniz, siz de doğrusunuz ya. Ebu Hanife ne diyor? El ve yüz gibi sıfatlar tevil edilemez. Allah Teala'nın zatına ve sıfatına yakıştığı şekliyle vardır. Yüzü vardır, nefsi vardır. Neden? Çünkü Hz. Musa Aleyhisselam ne diyor? Ente te'alammu ma fi nefsi ve la ma fi nefsik. Ya Rabbi sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben senin nefsimde olanı bilmem. Allah'ın nefsi vardır. Allah'ın nefsi dediğimize göre bizim nefis gibi olması şart değildir. Zatın farklılığını sıfatın farklılığını gerektirir. Ve bu Hanife bunlar vardır diyor. Allah'a yakıştığı şekli vardır. Allah'ın eli vardır. Yüzü vardır. Nefsi vardır. Allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği el, yüz ve nefis gibi sıfatların hepsi Allah'ın nasıllığı bilinemeyen sıfatlarıdır. Bunların hepsi nas ile yani Kur'an ve sahih sünnet ile sabittir. Yine Fıkul Ekber isimli Eser'in 98. sayfasının sonrasında bunları görürsünüz kardeşler. Müteşabih ayetlerin tevilinde elden maksat Allah'ın kudretidir denilemez. Zira bu türlü tevillerde Allah'ın sıfatları diyor iptal vardır Ebu Hanife. Her kim Allah'ın elinden kasıt kudret elidir derse. O diyor, muattıla olmuştur, taatile gitmiştir. İptal etmiştir. Allah'ın sıfatlarını iptal ise diyor, bakın Allah'ın sıfatlarını iptal ise, kaderiye ve mutezile fırkasının sözleridir ki bunları yine ayılı yukarı zaten aktarıyor. Lakin Allah'ın eli keyfiyetsiz sıfatıdır. O Allah'ın gazap ve rızası da yine Allah'ın sıfatıdır. Gazap ve rızası, mesela, Eş'ariye ve maturidiye Allah'ın gazap sıfatını ve rıza sıfatını kabul etmez. Böyle bir sıfatı yoktur derler. Bunlardan kasıt işte kudret sıfatıdır. Kudrete itkal ederler. Demiştik ya kardeşler, Cehmiye, Allah Azze ve Celle'nin tüm isim ve sıfatlarını reddeden fırka. Mu'tezile, Allahu Teala'nın isimlerini kabul edip tüm sıfatlarını reddeden fırka. Eş'ariye ve maturidiye ise Allahu Teala'nın tüm isimlerini kabul edip, Allah Azze ve Celle'ye yedi tane sıfat verip geri tüm sıfatları reddeden fırkalar. Maturi diye. Hepsi bu yedi sıfata racidir derler. Onları işleyeceğiz Allah nasip ederse. Ve diyor ki bunlar kaderiye ve mutezile fırkasının sözleridir. Allah'ın eli nasıllı bilinemeyecek şekilde vardır. Allah'ın kazabı ve rızası nasıllı bilinemeyecek şekilde Allah'a ispat hususunda vardır. El sözünde olduğu gibi yüz sıfatında da Allah'ın zatıdır. Allah'a yüzü vardır. Ayn Allah'ın gözü. de gözünden maksat görmesidir denilemez. Bakın ne diyor? Allah'ın gözünden kasıt Allah'ın görmesidir denilemez. Allah'ın arşın üzerinde kurulmasından kasıt da arşı istila etmesidir denilemez. Ali Yülkari aktarıyor bunları yine. Çünkü Cenab-ı Allah bunları zikretmiş fakat diğerlerini belirtmemiştir. Ve Ali Yülkari ne diyor? İmam-ı Azam da Selef'e uyardı. selefi görüşü buydu. Evet biraz fazla sayfa var ama daha doğrusu ben okuyacağım bir iki yeri keseyim kardeşler. Gerçekten biraz uzun olduğu gibi. Zira zannedersem bir buçuk saate yaklaştı. Sıkmamız da pek hoş değil. Hakkınızı helal edin inşallah. Ve bu selefin yoludur diyor. Devamla Allah en iyisini bilir. Halef alimleri diyor Ali Yülkari. Sonradan gelen alimlerin yukarıdaki ayet ve hadisleri tevil şekillerini biz diyor önceden işlemiştik. Onlar bu yolun doğru olduğunu zannettiler. Yani yorumlamaya gittiler ve yorumlamanın gerekli olup doğru olduğunu zannettiler. Eşariler ve Maturidiler ve diğerleri. Fakat diyor Şafilerden İmamul Harameyin dahi bu ayetleri tevil etse de hayatının son daha sonra hayatın önce değil daha sonra bu yolun yanlış olduğunu fark etmiş ve bu görüşünden İmamul Harameyn de vazgeçmiştir ki meşhur alimdir. O da önceden tevil yolunu almıştı ama sonradan bunu reddetti, bu yolu bıraktı diyor Ali Yülkari. Sonraları bu ayetlerin tevilini yasakladı. Bunları tevil etmeyeceksiniz dedi. Yasakladı ve selefin, sahabenin, tabiunun ve o tabiinin bunları tevil etmediklerini ve bunların tevillerini yasakladıklarına dair de icmayı açıkladı. İcma var bu hususta dedi. İmam Muhammed'ten aktarmıştık kardeşler. Ki Risale-i Nizamiye kitabında da aynı şekilde İmam Harameyn bunun bu şekilde olduğunu ne yapar? Açıkça bildirir. Ve e, Ali Yülkari'den bu bölümün devamını okursanız gerçekten e, müfittir. Yani faydalıdır kardeşler. E, oraya bakabilirsiniz. Ben burada fazla dediğim gibi ne yapmayayım? Fazla nakil almayayım. Vaktinizi inşallah bu hususta çalmayayım. Dolayısıyla Nakillere baktığımızda bunu açıkça görüyoruz. Hakeza Şemsül e'imme İmamların güneşi diye isimlendirilen İmam Şerahsi Hanefi mezhebinden. Bakın İmam Şerahsi Diyor ki Ehli sünnet vel cemaat Kur'an ve sünnette nas ile bilinen Asıl olan şeyleri ispat ede gelmişlerdir. Ehli sünnet vel cemaatin görüşü ispat etmiş olmaktır Allah'ın isim ve sıfatlarını Allah'a ispat etmektir <gülüyor> yine diğer itikadi hususları da ispat ettiler fakat diyor bakın İmam Şeraksi, Şerah, e, müteşabih olan Allah'ın isim ve sıfatlarının nasıllığına hiç girmediler hiçbir şey söylemeden geldiği gibi tekrar ettiler kabul ettiler iman ettiler Bununla beraber sıfatların keyfiyetini aramayı caiz de görmediler. Yani Allah gecenin son üçte birinde yeryüzü semasına iner deyince nasıllığına girmeyi caiz görmediler. Çünkü Allah'ın sıfatıdır bu sen bilemezsin. Allah'ın zatını bilmiyorsun ki sıfatını nasıl bileceksin. Geldiği gibi imanı kabul et. Ve İmam Şerafsi diyor ki bunların durumu ve tevili bunları söyleyen Allah Azze ve Celle'ye bırakılır. Zira Allah azze ve celle yaratılmışlara benzemekten de uzaktır. Herkese günümüz alimlerinden de var. Bunları aktarmayacağım ama aktaralım kardeşler. Safvetü Tefasir'de 1. cildin 573. sayfasında bakın Ebu Suud. Ebu Suud bildiğiniz gibi bizim tarafımızda çok fazla meşhur değil. Osmanlıların en büyük şeyhül bir tanesi. Tefsiri vardır ve tefsiri bizim içimizde Malum olmaktan çok daha fazla Arap aleminde malumdur. Ve Ebu Suud diyor ki Allah bütün diğer yaratır arş arş diyor bakın Ebu Suud arş bütün diğer cisimleri ihata eden bir cisimdir. Arş bütün yaratılmışları ihata eder. Bu şekilde isimlendirilmesinin sebebi yükseklik konumu sebebi iledir. Arş yüksektedir en yüksektedir. Ve yine aynı şekilde ya da padişah seriline benzemiş olmasından bu şekilde isimlendirilmiştir. Ve diyor ki bu suud arşa istiva ise yani Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın arşa kurulmuş olması ise Allah'ın nasıllığı bilinmeyen bir sıfatıdır. Bakın e bu suud daha keza İstivayı kabul ediyor, itirar ediyor. ehl Sünnet ve Cemaat gibi sadece nasıllığını bilmeyiz ve buna girmeyiz diyor. Bakın bunlar. İmam Şevkani hakeza. Allah arşa istiva etmiştir. Bu gibi sıfatlar nedir? Beşer tarafından anlaşılamaz. Biz sadece selefi salihin gibi ne yaparız? Bu meseleyi sorgusu al etmeden, nasıllığına, niceliğine girmeden kabul eder ve böylece iman ederiz. Evet bu şekilde inşallah burada keseyim kardeşe ta ki gerçekten vaktinizi çok fazla almayayım. Ama Allah nasip ederse inşallah bu kadar zaten yeterlidir. Ehl-i sünnet ve cemaatin bu husustaki Allah'ın zatının farklı sıfatlarının farklılığı gerektiğidir maddesinin açılımında. Bu nakitleri inşallah yaptık. Sıfatları bugün üçe ayırdık. İsim ve sıfat tevhidin tanımını yaptık. Bir sonraki derste Allah nasip ederse isim ve sıfatlarla alakalı kaideler işleyeceğiz. Dediğim gibi ondan sonra da diğer fırkaların detayına gireceğiz. Allah Azze ve Celle insanların itiraf etmiş olduğu hususlarda bizi en doğruya yücretsin. Allah Azze ve Celle itikadımızı, akidemizi yanlışa düşmekten ve yanlışa düşmüş olanlara meyletmekten muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle bizleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabesi et-tabiun ve et tabiun gibi en hayırlı topluluğun itikadı ve ameli üzerine kendisine karşılaşmayı inşallah nasip etsin. Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun. Allah Azze ve Celle hepimizi ilmen ve amelen inşallah artırsın. Bu ahiru davana Elhamdülillahi rabbil alemin.